Dünya ile güneş arasındaki boşluk uzay değildir. İnsanlık, ezel vadilerinden ebed denizine akan bir ışık nehridir. Gökte yaşayan ruhlar insanın acılarına gıpta etmez mi? Kutsal kente giden yolda bir başka hacıya rastladım ve ona sordum. Kutsal kente giden yol bu mu gerçekten? Bana cevap verdi. Hadi beni izle. Bir gün, bir gece içinde kutsal kente varacaksın. Hiç düşünmeksizin onun peşine takıldım.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 Başımızın siyahlığı olmasa beyazlık sağırlaşırdı ve bazımızın beyazlığı olmasa siyahlık kör olurdu. Bana kulak ver ki sana seslenebileyim. Akıl bir süngerdir, kalpse bir nehir. Çoğumuzun emmeyi, akmaya eğlemesi tuhaf değil mi? Tanımlayamadığın rahmetleri özlediğinde ve nedenini bilmediğin hüzünlere kapıldığında işte o zaman gerçekten tam bir verimlilikle serpilecek ve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 Onların paraları karşılığında günlerimi satmadığım için benim bir deli olduğumu düşünüyorlar. Günlerimin satılık olduğunu sandıklarına göre bence deli olan onlar. Onlar bizim önümüze altın ve gümüşten oluşan zenginliklerini sererler. Bizse onların önüne kalplerimizi ve ruhlarımızı sereriz. Buna rağmen onlar hala kendilerine ev sahibi, bizi ise misafir sayarlar. Hayalsiz ve isteksiz kimselerin en büyüğü olmaktansa gerçekleştirmek istedikleri hayalleri bulunanların en büyüğü olmayı yeğlerim. En çok acınması gereken insan, bütün hayalleri gümüş ve altın hülyasına dönüşen kimsedir. Hepimiz kalplerimizin arzularının ulaşmak istediği doğruna tırmanıyoruz. Eğer yanında tırmanan senin çantanı ve keseni çalar da, ilkiyle şişmanlayıp ikincisiyle ağırlığı artarsa, onu da beraberinde götürmeli ve ona acımalısın. Çünkü şişmanlık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 Edebiyle başarısızlık daha iyidir. Toprakta nereye istersen kaz, bir hazine bulursun. Ama bir çiftçinin inancıyla kazman gerek. Cins atlarının üzerinde giden 20 avcı ve önlerindeki 20 av köpeğinin kovaladıkları bir tilki şöyle dedi. Kuşkusuz beni öldürecekler ama yaptıkları ne kadar aptalca. Çünkü ben 20 tilkinin sadece bir adamı avlayıp parçalamak için 20 eşiğe binip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 Yalnızca bir adamın kanı sanacak onu. Kutlu Dağı duymuşsundur. Dünyadaki en yüksek dağdır. Dorguna varsaydın de tek bir arzu kalırdı. Aşağıya inip en derin vadide oturanlarla beraber olmak. Ona bu yüzden Kutlu Dağı denmiştir. Konuşmayla tutsak ettiğim düşüncelerin her birine işlerimle özgürlüğünü geri vermem gerek. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.